Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Cümleten hayırlı olsun günümüz, ayımız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği üzere evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan bu mübarek günlerin Kadri kıymetini bilmeyi, değerlendirmeyi, e, her dakikasından istifade etmeyi nasip etsin Rabbim inşallah hepimize. E, klişe gibi gelmesin bu söylenenler. Hakikaten hani şöyle düşünün, e, mesela fizikten örnek vereyim yani bedenimizden daha iyi anlaşılır. Farz edin ki e, bir yıl boyunca aburcu bur yediniz, işte ne bileyim, Sağlıksız yaşadınız, işte hareket etmediniz falan. Mesela hayal kuruyoruz şimdi. Senede bir ay tanınsa bize, o bir ayda işte çok basit birkaç şey yapıyorsun. O yaptıklarına bütün fazla kilolar gidiyor, bütün toksinler temizleniyor, işte damarların açılıyor. Siz söyleyin cildiniz gençleşiyor, saçlarınız gürleşiyor. Yani böyle olsa mesela. Nasıl o bir ayı nasıl değer bekleriz arkadaşlar <gülüyor> bir hayal edin. Ramazan-ı Şerif ruhumuz için böyle bir şey. Bizim ahiretimizi kurtaracak şu dakikalar, şu saniyeler, bu günler, bu günlerde yaptıklarımız arkadaşlar. Allah'ın rahmetine gark olmak ne demek? O rahmetin böyle yerden gökten bol bol yağması üzerimize ne demek? Bir hayal edin bunu hani bunları çok duyduğumuz için çok kulaklarımız alıştığı için insan bazen çok büyük bir hakikati çok fazla tekrar edince değersizleşebiliyor Allah korusun gaflet edebiliyoruz ondan. İşte böyle bir dönemdeyiz arkadaşlar her türlü hayrın küçük büyük bakmadan çünkü hangi hayırla kurtulacağımız da belli değildir. Yani biz ne yapınca kurtulacağız? İşte bir bizi ne kurtaracak? Bir, birisine iftar vermek mi? E, i̇şte ne bileyim bir e, dargın olduğumuz biriyle barışmak mı? Bir hayır hasenatta bulunmak mı? Bizi ne kurtaracak? O da garanti değil onu da bilmiyoruz. Onun için her hayır fırsatını imkanını değerlendirmek lazım. E, birbirimize hayır dua edelim. E, derslerimize katılan ahbaplarımıza tanışamasak da e, beraber burada bulunduğumuz dostlarımıza e, gıyabında yapılan dualar reddolunmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, dilimizi zikre alıştırmak için çok önemli bir e, zaman dilimindeyiz. Dilimizi zikre alıştıralım arkadaşlar. El karda gönül yarda prensibiyle yani insan yemek yaparken dünya kadar zikir yapabilir. E, sofra kurarken, toplarken dünya kadar istiğfar çekebilir. Hele onlardan bir tanesi doğanın kabul olduğu bir ana rastlarsa düşünün. Ne, ne büyük kardayız yani. E, böyle bir dönemdeyiz. Bir hasat mevsimindeyiz yani. Böyle ne kadar çok değişirebilirsek. Hani şöyle düşünün. E, hayal kurun diye yani bunu gözünüzde canlandırın diye söylüyorum. Çünkü biz maneviyatı böyle çok gözümüzde canlandıramayabiliyoruz ya da ben öyleyim, bilemiyorum. Ee, mesela bir nehir akıyor, ee, diyelim ki yukarıda da, işte hayal bu, bir hazine patlamış, yıkılmış. Nehre böyle altınlar, bütün hazineler akıyor nehirden yani. Şimdi aman yoruldum biraz filan demeyiz değil mi <gülüyor> arkadaşlar ya da bu gece uyuyamadım, bana ne toplayamayacağım demeyiz yani. Ee, böyle düşünelim bu dönemi, böyle bir fırsat gibi düşünelim inşallah e, kayıt yapmazsanız sevinirim kişisel kayıtları e, çok tercih etmiyorum ben arkadaşlar bunlar zaten hepsi kaydedilerek e, yükleniyor dinlemek isteyenler oralardan dinleyebilirler e, acizane kanaatim e, lütfen kişisel almayın e, birisinin fotoğrafını çekmek hele hele videosunu çekmek için ondan izin almanız gerekir e, ama bugün bu o kadar doğal hale geldi ki kimse kimseden izin almadan birbirini devam yani sokaktan bir fotoğraf çekiyoruz. Kaç kişi o kareye giriyor? Bakalım o insanlar belki o gün bir kareye girmek istemiyorlar. Böyle olduğu için de çok hani sıradan normal bir şey zannediyoruz ama değil. Gelelim konumuza arkadaşlar. Buyurun. Yani kimseyi kastetmiyorum. Birkaç tane görünce ben evet lütfen kişisel kayıtları tercih etmiyorum. Alıntı yapabilirsiniz. Paylaşalım. O alıntılar bile bazen bakıyorum geriye dönüp düzeltme fırsatım bile yok. Yani cümle mesela benim söylediğim cümle o değil. o Başka bir cümle. Kendisi anladığını yazmış. Altına da Fatma Bayram yazmış. Diyorum ki Allah'tan kiramen katibin melekleri böyle değiller yani. Umarız öyle değillerdir. Onlar hani ne yaptıysak, ne söylediysek yazıyorlardır. Çünkü değişince anlam değişiyor. Söylemediğiniz şey söyledi oluyorsunuz. Hayatta Allah'a sığındığım, mesleki açıdan, Allah'a sığındığım şeylerden birisi arkadaşlar, yarım yamalak anlaşılmaktır. Çünkü mesela hiç anlaşılmamak riskli değildir. Birisi geldi beni, hiç anlamadı, dinledi. Çıkar der ki ama bu da hoca diye konuşuyor hiçbir şey anlamadım anlattıklarından der. En fazla bir daha gelmez yani bana bir zararı yok. Dine de bir zararı yok. Ama yarım yamalak anlayıp sizin söylemediğiniz şeyi söyledi derse, söylediğiniz şeyi söylemedi derse o çok fena olur. Hem dine zarar veriyor çünkü dinde olmayan bir şeyi sanki söylemiş gibi oluyorsunuz. Hem sizin şahsınıza zarar veriyor bir suizanla sebep oluyor. Yani çok boyutlu zarar. Bu yarım yamalak dinlemeyle de ilgili bir fıkra var. Çok seviyorum o fıkrayı. Bugün işte şeytanın işi yok uğraşıyor uzak dur. Efendim en ulu billahim ne şeytanın racim. Vaktimiz dar beni konuya bir türlü... <gülüyor> Girmeme izin vermiyor. Halbuki vakit de dar yani yarım saatimiz gitmiş. Ee, şimdi arkadaşlar hocanın biri vaaz veriyormuş camide. Ee, bir köy camisinde cemaate teemmüm abdestini anlatıyormuş, öğretiyormuş. Ee, i̇şte demiş ki farz et ki e, affedersiniz eşeğinle bir köyden bir köye gidiyorsun. Her şeyin erzakın, suyun, her şeyin eşeğin sırtında bağlı. Sen de eşeğin sırtındasın. Sonra bir ağacın altında mola verdin. Ondan sonra biraz uzandın. Bir uyandın ki eşek kaybolmuş. E, namaz vakti de geçiyor. Sağa gittin, sola, sola gittin, su yok. Seslendin, aradın, döndün, dolaştın, eşek yok. Ne yapacaksın? Mecbur teyemmüm alacaksın. Aldın teyemmüm, namaza durdun namazdayken eşeğin sesini duydun. Geldi yani eşek. Abdestin bozulur demiş. Çünkü teyemmüm almıştım. Su da var. Şimdi e, cemaatten biri de bu dakikaya kadar uyumuş. Arkadaşlar tam eşeğin sesini duydun abdestin bozuldu. Cümlesinde uyanmış. Demiş ki hoca bugün camide dedi ki eşek sesi duyunca abdest bozulur. <gülüyor> Bakın yarım yamalak dinlemek ne kadar tehlikeli. <gülüyor> Onun için çok güzel bir örnektir bu. Ee, Allah'a sığınıyoruz. Tabii e, kontrol edemeyiz insanların nasıl anladığını. Kontrol edemeyiz. Yalnız şunu söyleyelim. Bir sözü aktarmak arkadaşlar bir sorumluluktur. Ee, az önce bahsettiğim gibi. peygamber Hele bu bir hadisse, peygamber sözü ise e, daha da tehlikeli noktaya sokar. Hele bir ayetse, yani düşünün çok rastladım ben. Kur'an'da bir ayete göre mesela Allah diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yar, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. Şimdi bunu da burayı duyan Fatma Bayram dedi ki Kur'an'da böyle bir ayet var diye aktarabilir bakın. Dikkat edin. Halbuki bu bir ayet olmadığı gibi bir hadis olduğu bile tartışmalı. Yani etkili bir söz, güzel bir söz ama Peygamberimizden böyle bir rivayet e, ...sahih kaynaklarda tespit edilememiş. Dolayısıyla çok da söylenen bir şey olduğu için çok duymuş o kişi... ...Kur'an'da bir ayet böyle diyor mesela. Bunlar çok büyük vebal. Yani Allah'ın söylemediği şeyi Allah söylemiş gibi... ...Peygamber Efendimiz'in söylemediği bir şeyi Peygamberimiz söylemiş gibi aktarmak... ...şahıslar için olunca da öyle hakeza... ...benim söylemediğim bir şeyi söylemiş gibi aktarmak... ...bunlar çok büyük sorumluluklar arkadaşlar... Her duyduğunu iletmesi kişiye günah olarak yeter. Her aklına geleni söylemesi kişiye günah olarak yeter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkatli dinlememiz gerekiyor. Dikkatli dinlemenin bir kuralını söyleyeyim. Çok kuralları var. İnşallah bir gün burada onu da anlatırım. Yani en etkili dinleme nasıl yapılır? Onu da anlatırız, konuşuruz. Bir tanesini söyleyeyim. Geri bildirim yapmanız gerekiyor. Sağlıklı bir dinleme olabilmesi için. Geri bildirim ne demek? Yani hocadan bir şey duydunuz. Mesela burası için söylüyorum. Hocadan bir şey duydunuz. Ne duydunuz? Hoca diyor ki, hocam ben mi yanlış anladım? Ee, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın diye bir ayet mi var? Mesela sen böyle anladıysan, hoca böyle dedi zannettiysen hocaya sorman lazım. Veya mesela bir konuyu tartışıyorsunuz. Karşınızdaki dedi ki, sen kendi ailene bak. Yani bu bir konuşmanın içinden bir cümle. Bir tartışma sırasında böyle, böyle dedi. Şimdi ne demek istiyor? Benim ailemi küçümsüyor mu? Bakın küçümsüyorum demedi. Sadece sen kendi ailene bak dedi. Ee, eğer sen onu küçümseme olarak anladıysan sorman lazım. Sen şimdi beni ailemi mi küçümsedin? Ben öyle anladım. Doğru mu anlamışım? diye buna geri bildirim deniyor arkadaşlar. Pek çok iletişim kazasının önüne geçen bir şey. Mesela belki de karşınızdaki diyecek yok canım ne alakası var yani demek istedim ki biz önce kendimize bakalım. <gülüyor> Mesela böyle diyecek belki. Veyahut da eğer gerçekten de küçümsediyse fark edilmesinden veya bu şekilde dile getirilmesinden mahcup olacak, geri adım atacak belki. Yani geri bildirim çok kıymetli. E, hatta sahabe efendilerimizin Peygamber Efendimiz'in hadisleri üzerine çok sorula, ona sorular sorması, açıklamasını istemesi, böyle anlıyoruz doğru mu ya Resulallah demeleri o kadar öğretici olmuştur ki bizim için de çok büyük kazanç olmuştur onlar. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'e göre uzak durulacak insanlar. Hatırlayacaksınız geçen hafta Kur'an-ı Kerim'e göre kurtuluşa eren insanları anlatmıştık. Yani olmamız gereken, kendimize hedef koymamız gereken e, kriterler neler? Çünkü biz hangi evsafı edinirsek kıyamet günü felaha kavuşanlardan oluruz. Müflihun, ulaikehumul müflihun, ulaikehumul faizun e, denilenlerden oluruz. Onları konuşmuştuk. Bu haftada tam tersi. Bazı insan tipleri var, Cenab-ı Hak bizi uyarıyor bunlardan uzak durun diyor. Yalnız uzak durma ile ilgili seçtiği kelimeler arkadaşlar 10 civarında 10 kadar bir bakayım evet 10 tane farklı kavramla bu uzak durma ifadesini kullanmış Rabbimiz anlatmış. tabii ki aralarında nüanslar var. Yani her seferinde aynı kelimeyi kullanmadığına göre bunların arasında nüanslar var. Çünkü Cenab-ı Hak abes iş yapmaz. Amaçsız, hikmetsiz iş yapmaz. Neymiş bu on kelime? Biraz teknik bir bilgi bunlar. Arkadaşlar böyle Ramazan ruhuna uygun böyle manevi teşvik gibi olmayacak. Bildiğiniz ders ders. Yani bugün ders ders bir konu işliyoruz. Şimdi... Bunlardan birincisi arkadaşlar la tettehidu evliya la tettehidu nokta nokta evliya bu ifadenin çok geçtiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ee, de edinmek demek. La tettehidu evliya falan kişileri şimdi o boşluğa kimlerin geldiğine göre değişiyor. Göreceğiz onları sayacağım biraz sonra. Falan kişileri kendinize sırdaş, rehber, sizin hayatınızı etkileyecek konumda görmeyin. O konuma getirmeyin bu kişileri demektir. Veli bu demektir arkadaşlar. Veli aynen Türkçedeki gibi evliya anlamındaki veli de var ama onda bile bu anlam vardır. Yani sizin hayatınıza kılavuzluk eden size rehberlik eden fikir sorduğunuz akıl danıştığınız ee, ne denir? ilham aldığınız kişi. Dost ama böyle bir dost. Yani kanka değil. E, komşu değil. Denk bir arkadaş değil. E, o sadiiktir. Sadiik o, o anlamda kullanılır. Veli ise senden üstün bir konumda. Seni etkiliyor yani. Hayatını etkiliyor. Dolayısıyla bazı insanları bu konuma getirme diyor Cenab-ı Hak. Onu göreceğiz birazdan. Yine Aynı kökten gelmek üzere la tetevelle, la tetevelle yani birincisinde veli edinmeyin diyordu. Burada da veli olmayın yani onlarla veli olmayın diyor. Onların velayetini ihtiyar etmeyin diyor. E çocukları biraz sakinleştirelim arkadaşlar. İsterseniz azıcık dışarıya çıkarım. Evet. E, vela aralarına kimsenin giremeyecek kadar sıkı dostluk demekmiş. Yani bu kadar böyle can ciğer e, bir velayet aranızda olmasın. Birbirinin işlerini yönetecek kadar, mesela işte eskiden çok olurmuş bu çünkü çok beklenmedik ölümler olduğu için işte şehit olur, ne bileyim bir hastalığa yakalanır, ölür vesaire birbirlerinin çocuklarına bile sahip çıkarlarmış. Arkadaşlar dışarıya çıkarın, evet. ee, o da sakinleşsin yani Biz bizim için değil sadece çocuğun da zihninde böyle yerlerin böyle ürkütücü, nahoş, hatırasında öyle kalması güzel değil. İşte ikinci ifade bu, la Üçüncüsü, la tettebiyem, tabi olma demek, ittiba etme, fikir, davranış veya yol olarak birinin arkasından gitmek demek. Yani birinin adımlarını takip etme. Mesela işte bu takipçi belki bugün tam bu sosyal medyadaki birbirini takip etmek bu anlamda kullanılabilir. La tutu ifadesi var dördüncüsü itaat etme demek. Itaat etme boyun eğme demek. Beşincisi an. uzaklaş demek. Bakalım mesela göreceğiz birazdan kimlerden uzaklaşmamızı istiyor Allah Teala. Sırtını dönmek, uzaklaşmak, şahsiyetini ortaya koyarak karşısına çıkan bir şeyden ayrılmak, yüz vermemek, önemsememek demek. Yani uzak dur. Altıncısı, vehverhum veya fehverhum veya fehveruhum şeklinde ihzar ifadesi. Sakınmak, uyanık olmak. Yani dikkatli ol bu kişi hakkında demek. Mesela göreceğiz... Çok etkilemiştir beni o ayet. Tegabun suresinde Rabbimiz aile fertlerimize karşı uyanık olmamızı istiyor. Ailene karşı. Çünkü diyor ki ey iman edenler sizin eşleriniz ve çocuklarınız arasında size düşman olanlar vardır. ve ruhum onlar hakkında uyanık olun. Nasıl düşman yani? Benim eşim, çocuğum bana nasıl düşman olabilir? Seni Allah yolundan alıkoyar, namazına engel olur, hayır hasenatına engel olur. Ne bileyim yani uzaklaştırır seni iyiliklerden. Tabii o zaman sana düşman demektir. Mesela onlara karşı darıl demiyor, evden çıkar demiyor. Hatta devamında affet onları diyor. Affet ama vehverhum. Çok uyanık ol, çok dikkatli ol. Yani manipülasyona gelme diyor. Seni böyle kafana bir ip geçirip istedikleri tarafa yönlendirmelerine izin verme diyor. Bu ne kadar çok konuşsak azdır arkadaşlar. Bugün çünkü biz e, e, peder şahi, Mad mader şahi şu anda velet şahi dönemdeyiz. Yani peder şahi geçti, mader şahi geçti. Şu anda velet şahi çocuklar yönetiyor bütün e, aileyi neredeyse. Ailesine göre değişir tabii. Yedincisi, tevelle an. Bakın, latte tevelle vardı, la takidu evliya vardı. Şimdi aynı kökten tevelle an. An harficili uzaklaşma bildirdiği için tevelle an, birine bağlılığı reddetmek demek. Bağlılığını reddet, ona bağlı olma demek. Bakalım bunu kimler için kullanmış Allah? 8.'si uhcur, fehcur, vehcur, vehcuruhum. Mesela bu ifadeler çok geçer. Aralarında bağlantı olmakla beraber yani bağlantın var biriyle ama onu terk et. İnsanın bedenle, dille veya kalple başkasından ayrılmasını ifade eder. Yani bedeninle orada olabilirsin ama kalbinle o kişiden uzaklaş. O kişi bakalım kimlerden uzaklaşmamızı istiyor Allah Teala. Ver ifadesi var. Dokuzuncusu der. E, terk etmek demek. Değersiz görmek. Terk et, değer verme anlamında. Bir de son olarak vasfah veya ısfah. Bir şeyin bir tarafından başka tarafına yönelmek demek. Safha kökünden geliyor arkadaşlar. Yani... Bir aşamadan öbür aşamaya geç, o fazla kalma, ilişkini o fazla yürütme, yeni bir faza geç, yeni bir safhaya geç anlamında. Şimdi o, bu on tane ifade farklı farklı insan grupları için e, gelmiş Kur'an-ı Kerim'de onları sayacağım efendim. Yani bugün böyle biraz sayarak gideceğimiz için e, tamamlayabileceğimizi düşünüyorum inşallah. Ama sorularınız olursa bir daha bu konuya dönmeyeceğiz. Çünkü biz normal şartlarda burada, e, Ramazan dışında yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı üzerine konuş, konuşuyoruz. E, Ramazana mahsus olmak üzere Kur'an'dan seçtiğimiz böyle konuları anlatıyorum size perşembe günleri. E, bu konuya bir daha dönmeyeceğiz. Onun için bu konuyla ilgili bir sorunuz olursa, e, ya şimdi sorun, ya sonsuza kadar <gülüyor> susun değil tabii. Başka birini bulur sorur, sorarsınız. <gülüyor> Öyle diyelim. Şimdi birincisinden başlıyoruz. Ne demiştik? La nokta nokta evliya. Şunları kendinize tekrar hatırlayalım. Efendim veli edinmeyin. Onları öne geçirmeyin. Hayat rehberi edinmeyin. İlham alacak noktaya getirmeyin o kişilere demiştik. Bakalım bunlar kim? La tettehidu evliya başlığının altında altı ayrı grup geçiyor arkadaşlar. Birincisi kafirler. Mesela ben sizi şimdi böyle kışkırtacak bir şey Ben sorayım. Siz sormadan ben sorayım. Ee diyelim ki ben psikoloğum. Psikolojideki bütün ee, ekol kurucuları efendim yöntem bulucuları bunlar hepsi kafir şimdi ben onları e, şey olarak kabul etmeyecek miyim yani yolumun öncüleri olarak kabul etmeyecek miyim ya bunlar çok özellikle sosyal bilimler arkadaşlar insan, mesela demir her yerde demirdir Amerika'daki demir Türkiye'deki demir aynıdır metal aynıdır civa aynıdır yani oradaki bir buluş buradaki demirde de işe yarar ama psikoloji aynı mıdır arkadaşlar? Aile aynı mıdır? Biz aynı şekilde mi çocuk yetiştirmek istiyoruz? Aynı şekilde mi biz evliliklerimizi inşa etmek istiyoruz? Mesela bir e, diyelim ki eşinizle aranızda bir problem var. Birisi size diyebiliyor ki şöyle tavsiyeler var arkadaşlar. Sen diyor üçüncü bir kişiyle dene. orada da bir sorun yaşarsan demek ki sorun sende diyor. Ama orada sorun yaşamazsan demek ki sorun eşinde. Yani evlilik dışı ilişkiyi çözüm yolu olarak gösteriyor. Ee, onun için problem olmayabilir. Ama bizim için çok ciddi problem. Yani çok büyük bir günahı bana bir çözüm yolu olarak söylüyorsun. Elhasıl kafirleri veli edinmeyin. Bu e, ilim içinde de olsa alınız. Yani Fatma Hoca dedi ki kafirlerin kitaplarını okumayın. Böyle bir soru çıkarmayın buradan. Çünkü ben de başta olmak üzere okuyoruz yani. Yalnız işte veli edinme. Bunlar her şeyin doğrusunu bilir. Bunlar ne derse öyle yapacağız. İşte böyle hani ilham almak, onlara tabi olmak. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. İkincisi... Ha, kafirlerden nerede bahsediliyor? İsteyenler not alabilir. Ali İmran 28. Bu ayetleri okumayacağım size. Baş edemeyiz. Yarın sabaha kadar sürer. Nisa 144 ve Tevbe 23'te geçiyor. Kafirleri veli edinmeyin. Kaç? Tevbe 23. Şu anda arkadaşlar odaklanma eğitimi yapıyoruz. Tamam mı? Hiç, çok sık takip edeceksiniz. İkinci grup Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudi ve Hristiyanları kendinize veli edinmeyin. Mesela uluslararası ilişkileri ilgilendiriyor bu konu. Arkadaşlar çok boyutlu, çok boyutlu bir konu. Yani onlarla sizi böyle yöneltecek şekilde, sizi manipüle edecek şekilde kendi hakimiyetinizi, kontrolünüzü bunların eline vermeyin. Anlaşma yapabilirsiniz denk bir şekilde. Bakın veli denk ilişki değildir. Veliyi seni yönlendiren ilişkidir. Seni yönlendiren yoksa ortak da olabilirsin bir kafirle de ortak olabilirsin, bir Yahudi ile de ortak olabilirsin. Anlaşma yapabilirsin ama ne yapamazsın? Önüne geçiremez. Bu nerede geçiyor? Maide 51. Sorarsanız söylemeyeceğim. Maide 51. Münafıkları kendinize veli edinmeyin. Bu çok ilginç. Demek ki münafıkları tanımam lazım ki veli edinmeyeyim. Değil mi arkadaşlar? Halbuki münafık tanınmaz. Münafık pirincin içindeki beyaz taştır. Ee, ne demek münafık? Aslında iman etmemiş. Bir menfaat veya bir strateji gereği iman ettim diyor. Ben de Müslümanım diyor. Adı Ahmet, Ayşe ama ajan ama işte... E, kasıtlı olarak aranızda bulunuyor. Bir bozgunculuk yapmak istiyor. Mesela çok ilginç. Ayet-i Kerime'de Tevbe Suresi'nde diyor ki münafıklar diyor sizinle bir çalışmaya katılırlarsa muhakkak tek amaçları vardır aranızda fitne çıkarmak diyor. Sizi birbirinize düşürmek diyor. O yüzden almayın aranıza diyor. Ama hiç kimseye biz ben Müslümanım diyen birine kafirsin diyemeyiz. Çünkü kişi kendisini, bu çok önemli arkadaşlar, kişi kendisini nasıl açıklıyorsa biz öyle kabul ederiz. Çünkü herkesin kalbini sadece Allah bilir. E ben o zaman münafızı nasıl tanıyacağım ki? Nasıl tanıyacağım? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde çok geniş, Nisa suresinde çok geniş, Tevbe suresinde sayfalarca, münafikun diye bir sure var tamamında münafıkların davranışlarını anlatıyor. İsimlerini saymaz Allah. Davranışlarını anlatır. Mesela bir tanesini söyleyeyim ben size. Münafıklar namazı üşenerek kılarlar. Namaza üşene üşene kalkarlar. Ee, ancak bir riya yapma şansları varsa sadaka verirler. Yani gösteriş var mı? Hani ben buradan bir şey kazanacak mıyım bir iltifat bir tatif bir şey kazanacak mıyım o zaman sadaka verirler işte bozgunculuk çıkarırlar mesela münafıklar ağır bir sorumluluk konuşuluyorsa bir topla toplantıda yani diyelim ki büyük bir iş mesela işte Allah korusun memleketimizde zaman zaman oluyor bir afet oldu oraya gidilecek şunlar şunlar yapılacak falan ağır bir iş konuşuluyor hemen oradan sıvışırlar Asla ellerini taşın altına koymazlar. Ne zaman bir menfaat var, bir menfaat paylaşılacak, koşa koşa gelirler, biz de sizdeniz derler, biz de Müslümanız derler, biz de sizdeniz derler. Yani sayısız böyle onların ahlaka anlatılıyor. İşte bu karakterleri tanıyacaksın, Allah'ın kitabını bileceksin yani, ondan sonra da onları kendi önüne geçirmeyeceksin. Dördüncüsü müşrikler. Ha, münafıkları dost edinmeyin Nisa 88-89. Dördüncüsü müşrikler arkadaşlar. Bu da Mümtehine suresi birinci ayet. Başka ayetler de var. Ben örnek olarak seçtiğim ayetleri size söylüyorum. Beşincisi yani la tettehidu evliya grubunda olan, beşinci uzak duracağımız kişiler, Müslümanlara kin besleyenler. Yani duydun Müslümanlarla dalga geçiyor, alay ediyor, küfrediyor, Onların başarısız olmasını istiyor Müslüman. İşte Araplara hakaret, işte bilmem Afganlara hakaret, Pakistanlara hakaret. Ama bütün Fransızlar çok iyi, bütün Almanlar hepsi onlar çok iyi. Ama bunları bunları dost edinme diyor. Müslümanlara, Müslümanlara karşı kim besleyenleri dost edinme diyor. Nerede? Ali İmran 118. ayet-i Ve son olarak gene aslında az önce verdiğim örneklerde geçiyordu. İslam'la alay edenleri sakın önüne geçirme diyor. İslam'la alay edenler. Bu da maide 57'de geçiyor arkadaşlar. Ne demiştik? İkinci ifade gene veli, veli edinme kökünden gelmek üzere. La tetevelle işlerinizi havale etmeyin, velayet vermeyin. Şu, şu kişilere velayet vermeyin. Bunlar bir yerde geçiyor. Bu ifade bir yerde geçiyor arkadaşlar. Allah'ın gazabına uğramış olan Yahudiler. Mümtahine Suresi 13. Ayet-i Kerime. Yahudilere işlerinizi havale edecek kadar güvenmeyin. Güvenmeyin. Şimdi demin de geçti Yahudi ve Hristiyanlar. Bakın iki ifadede de bazı, Gruplar, arkadaşlar bu 10 ifadenin hepsinde geçiyor neredeyse veya 4-5 tanesinde geçiyor. Bazıları daha az. Bu da önemli bir gösterge. Üçüncü ifademiz uzak durmayla ilgili, üçüncü ifademiz la tettebi, tabi olma, peşinden gitme, takip etme. Tam takipçisi olma yani ifadesi. Burada kaç gruptan bahsediliyor? 7. Yedi ayrı gruptan bahsediyor. Bunları sakın takip etme. Ee, ama burada böyle hepsi bunların bir insan tipi değil. Bazıları biraz daha metafizik. Mesela şeytan. Şeytanı takip etme. Ee, i̇çinizden şeytanı nasıl biliriz arkadaşlar? Şeytan yani bizim gözlemleyebildiğimiz, bizimle gelip konuşan biri değil ki dışsal bir varlık. Göremiyoruz yani en azından biz. Gözlemleyemiyoruz. Nasıl tabi olacağım ki yani olabilirim ki şeytana? Ee, arkadaşlar şeytan bizim içimizden gelen ve bizi kötülüğe çağıran sestir. Gitme, yüzüne bakma, bir daha selam verse bile alma. İçimizden geçiyor ya böyle sözler. Sakın bir daha bak yardım edersin. Sen enayisin eğer ona yardım edersen gibi. Kırıcı, yıkıcı, bozucu, şerre çağıran veya işte aman bugün de kalkmayacağım sabah namazına. işte mesela böyle bir ses. Yani içimizden gelen ve bizi eksik olana, yanlış olana, kötü olana davet eden sestir şeytan. Ee dışarıda bir varlığı yok mudur? Tabii ki vardır ama onu bizim görme şansımız yok. Kur'an-ı Kerim ins ve cin şeytanlarından bahseder. Yani şeytan sadece gözle görünmeyen, cin gözle görünmeyen demektir. Ee, mesela cennet de aynı kökten geliyor. Cennetin toprağı hiç görünmeyeceği için, tamamen bitkilerle örtülü, yemyeşil olacağı için oraya cennet denmiş. Cennil anne karnında aynı kökten geliyor. Kat kat örtülü olduğu için, göremediğimiz için onu, ona cenin deniyor. Cin de göremediğimiz varlıkları ifade eden bir kelime. Yani şeytan cinliği de olabilir, gözle görünmeyen biri de, varlığı da olabilir, insan da olabilir. İnsanlardan da şeytanlar vardır. Kimdir? Bu çok kolay artık bunu da tespit etmezsek hani burada ne işimiz var yani bu yaşa niye geldik? Diyesi geliyor insanın. Aynı şekilde arkadaşlar. Sizi kötü aman boş sonra akılarsın. Ay kıldın kıldın fenalık geldi işte filan diyenler. Sadaka vermekten vazgeçirenler. Hayır hasenattan vazgeçirenler. Yani işte sizi şerre çağıran görünür görünmez içinizden dışınızdan bütün telkinat şeytandandır. Ve buna tabi olmayacaksınız. Sosyal medyadan dijital dünyadan gelen telkinler. İkincisi arkadaşlar, e, nerede geçiyor şeytana tabi olma? Bakara 168, En'am 142, Nur 21. Bunlardan birinde yazsanız olur. E, i̇kincisi arkadaşlar, ehli kitabın hevasına tabi olma. Heva kelimesine duydunuz mu bilmiyorum. Hava değil, bildiğimiz hava değil. Heva arkadaşlar dürtüler, nefsani dürtüler demektir. Yani insanın nefsinin hayvani tarafıdır. Mesela oburluk bir heva davranışıdır. Sınır tanımayan cinsellik bir heva davranışıdır. Aşırı hırs, helal haram tanımayan yükselme hırsı, kazanma hırsı bir heva davranışıdır. Yani insanın sınır ve kural tanımayan hayvani bir şekilde yıkıp geçerek elde etmek istediği bütün değerlerini yıkıp geçerek bir şeyi elde etmek istemesi heva bu ve ehli kitabın hevasına tabi olmadı gördük değil mi heva arkadaşlar kontrolden çıktığında insanın e, zannetmeyin ki siz ve biz yapmayız Allah göstermesin, hele şu iman zayıflasın, çıksın arkadaşlar veya bozulsun, dejenere olsun insanın yapmayacağı kötülük yoktur. Yeryüzündeki bütün kötülükleri insanlar yapmıştır. İnsanlar yapmış, hayvanlar kötülük yapmaz, doğa kötülük yapmaz, doğa seninle uğraşmaz, doğa işini yapar. Deprem kötülük değildir arkadaşlar, kötülük deprem bölgesinde çürük bina yapmaktır. Deprem oradaki arazinin doğal halidir ve yüzlerce, binlerce yıldır orası defalarca yıkılmıştır yani o bölge. Yani oradaki fay hattı da yeni değildir. Oradaki kötülük insanların birbirine yaptığı kötülüktür. Dolayısıyla ehli kitabını hevasına sakın tabi olmayın. Ma Efendim? Ha, güzel bir soru. Diğer insanlar da zikrediliyor biraz sonra burada. Çünkü 7 tane madde var. Bayağı bir grup zikrediliyor. Ama demek ki bu ehli... Şimdi bakın arkadaşlar, tahmin yürütüyorum ama. Şimdi ehli kitap ne yaptılar arkadaşlar? Dinlerini değiştirdiler. Değil mi? E, aklıma gelen kötülük örneği çok güncel olduğu için malum şahıs, Ramazan'da ismini anlayalım. E, efendim Amerika'daki malum şahıs. Bunlar nasıl inanıyorlar arkadaşlar? Bunlar öyle bir din ürettiler ki Yahudilik aslında yani Hazreti Musa'ya inen Tevrat mı bugünkü Tevrat yani? Şuna inanıyorlar, Allah'ın bir tane kulları vardır Yahudiler, diğer bütün insanlar Goyimler, onlar Yahudilere ya yani onlar hayvanla insan arası hayvanımsı varlıklardır. Bunu e, İsrail'deki hahamlar söyledi. Onlar hayvanımsı varlıklardır, insanla hayvan arası varlıklardır. Bize hizmet etmek için vardırlar. Onları istediğimiz ister etini yeriz, ister istismar ederiz. Yani çünkü o bir insan değil. Onlar cennete falan gidemeyecek. Şimdi böyle bir din, heva işte bunu yaptırıyor bakın. Kitabına bunu koydurtuyor. Kitabına bunu koydurtuyor. Dolayısıyla sen mesela kitabi bir şey okudum zannediyorsun. Halbuki onların hevalarının ürettiği din, din dini okuyorsun yani. Anlaşıldı mı? Çok korkunç bir şey bu. Çok korkunç. Yani mesela benim... Ee, şimdi Ramazan günü yorgunsunuzdur belki, çok da zorlamayayım zihinlerinizi. Benim çok böyle ikirciklendiğim şeylerden biri de bir bilim insanının kendi kişisel hikayesinin etkisinde kalarak teori üretmesidir. Bundan çok ikirciklenirim. Bana ne senin kişisel hikayenden? Kişisel hikayeni ayrı bir tarafa koymalısın. Örnek vereyim. Mesela ben boğaz veriyorum değil mi? Ee, ve işte dinleniyor. Bak gelmişsiniz Allah razı olsun. Dinleniyor, ulaşıyor insanlara. Şimdi benim de diyelim ki kişisel hikayemde faraza, tamamen farazi örnek, sakın ha uyuyan, uyanan kişi gibi dinlemeyin arkadaşlar. Bir cemaate gıcığım veya ne bileyim bir insan tipine ondan zarar görmüşüm. Çocukluk travmam var, bir şey var. Mesela erkeklerden zarar görmüşüm ya da ne bileyim... Bir hocadan zarar görmüşüm diyelim ki. İstersen arkadaşlar, bütün anlatıyı o insan tipini kötülemek üzere kurabilirim. Bu çok korkunç bir şey değil mi? Korkunç bir manipülasyon yani. Korkunç bir istismar. Kendimi merkeze alıyorum. O yüzden mesela şunu da ben çok anlamam. İşte 6-7 yaşındayken camiye gitmiş. Camide imam ona Kızmış, tokat atmış. Böyle kötü anıları olanlar var. Bir daha da camiye gitmem diyor. Gelmişsin 40 yaşına ya. Büyü. 6-7 yaşındayken diyelim ki seni bisiklete bindin diye de diyelim ki kızdılar başkasının bisikletine. Binmedin mi bir daha bisiklete? Çikolata yedin diye de belki kızdılar. Bir daha yemedin mi çikolata? Yani anlatabiliyor muyum? Ee, bu yani kişisel hikayenin bütün hakikati belirleyecek kadar etkin olmasını bir kişide yetkinliğine aykırı buluyorum. Güzel laf. Yani <gülüyor> yok alkış istediğimden değil. Lütfen, lütfen. Ben alkışı beklemiyorum arkadaşlar. Sadece üzerinde düşünün yani bunu. Üzerinde düşünün. E, bu illa bilim insanı olması da gerekmez. Mesela birisi birisine tavsiye veriyor. Diyor ki aman kızım diyor işte görümce mi diyor işte. Çok felaket diyor, uzak dur diyor. En baştan diyor, koy mesafeni diyor. Ya senin görümcen öyle olabilir. Benim görümcem benim kız kardeşim gibi. Yani niye senin hikayenle, biz bu hikayelerle büyüdük arkadaşlar. Evlenirken savaşa giriyormuş gibi evleniyoruz. Çünkü niye e, nesiller boyunca anneannemiz, onun annesi, benim annem, onun kız kardeşi, öteki hepsi en kötü doğum hikayelerini, en kötü kaynana hikayelerini, en kötü efendim e, zalim koca hikayelerini, aldatan koca hikayelerini çocukluktan itibaren o kadar kulağımızın dibinde anlattılar ki arkadaşlar insanlar evlenirken, muharebeye mi giriyor, savaşa mı giriyor, kim sözünü geçirecek diye, yoksa efendim yani bir aile mi kuruyor, e, belli değil. Bu nedir? Bakın kişisel hikayenizin dünya görüşünüz haline getirilmesidir. Bu yanlıştır. Senin kötü bir tecrüben olabilir, Allah affetsin. Ama bütün görümceler öyle değil ya da bütün kayınvalideler öyle değil. Nitekim biz de görümceyiz yani bir taraftan. Öyle değil mi? İlla ki hepimiz e, bir, bir, okunadıklarımızdan olacağız. Yani olduk veya olacağız. Bunlar örnekler. Ama sorunuz çok kıymetli. Çok e, güzel bir noktaya dikkat ettiniz. Ehli kitabın hevasına tabi olmamakla ilgili ayetlerimiz Maide 48-49 ve Şura 15. Kafirler, kafirlere tabi olmayın. En'am 150'de geçiyor. İnsanı Allah yolundan ayıran yollara tabi olmayın. Yani bir yol var, o yola girersen seni Allah yolundan ayıracak. Bu bir meslek olabilir, eş seçimi olabilir. Ne bileyim yani herhangi bir karar, hayatında önemli bir karar aşamasında yaptığın yanlış bir seçim seni Allah yolundan ayıracak. Bu yola girme diyor. O yola girme diyor. Efendim en'am 153'te. Allah'tan başka dostlar, seni Allah'tan uzaklaştırabilecek dostlar varsa, dostların varsa onlara da tabi olma diyor. Araf suresi 3. ayette. Cahillere tabi olma diyor. Cahillere, bu da Yunus 89, Casiye 18 ve son olarak nefislerinize tabi olmayın. Kendi nefsin konusunda da dikkatli ol. İçinden gelen her istek senin lehine değildir. Her şeyi yemek istemen lehine değil. Yatıp uyumak istemen lehine değil. Aman çok sıkılıyorum ben okurken demen lehine değil. Yani e, çok e, önemli buluyorum. Acar Baltaş Hoca'nın e, videoları var arkadaşlar bu Hayat başarısı, kişisel gelişim, çocuk eğitimi vesaire konularında akademik bir bakış açısıyla anlatıyor. Ee, arkadaşlar, hayattaki başarı, e, canının istemediği konularda kendine hakim olarak o konuya devam edenlerin ulaşabileceği bir şeydir. Hayattaki başarı. Yani biz mesela e, diyelim ki bir keman virtüözünü dinliyoruz, şahane, değil mi? Ay, mest oluyoruz. Peki o keman virtüözü, o keman ustası o parçayı o şekilde çalana kadar kaç yüz saat, kaç bin saat kötü sesler çıkardı ve buna rağmen çalışmaya devam etti. Bir düşünün işte. En iyi namazınız ilk kıldığınız namaz mı? İşte diyor ki ben diyor namazdayken kendimi oraya veremiyorum. Demek ki benim namazımda iş yok, aklıma her şey geliyor bir kılıyorum bir kılmıyorum zaten yarım yamalak. Böyle olmaz. Ben ya tam yapmalıyım ya hiç yapmam. Olmaz. Çünkü sen herhangi bir konuda ilerlemek, ustalaşmak, beceri kazanmak çaba ister arkadaşlar. istikrar ister, bırakmamak ister. İşte bu konuda böyle. E, dördüncüsü arkadaşlar la tutuya ifadesiydi. Yani o on ifadeden dördüncüsü sakın gönüllü olarak şu kişilere itaat etme. Boyun eğme, peşlerinden gitme. Burada da dört gruptan bahsediliyor. Dört başlığı var. Kafirler, bak kafirler de her grupta geçiyor dikkat edin. Kafir ne demek bu arada onu söyleyeyim. Allah'a, peygambere ve ahirete inanmıyor. Hiçbirine inanmıyor. Ateistim diyen, deistim diyen. efendim. Kafirler Furkan suresi 52- Kur'an'da çok geçiyor bu, birkaç tanesini söylüyorum. Furkan 52, Kalem 8, Alak 19 ve Ahzat Suresi 1. ayet. İkincisi, çok ilginç bu, çünkü biz Allah yani şu salonda bulunan hiç kimse gidip bir kafire itaat etmez bile bile. Ama bazen ayağımızın kaydığı yerler var. İşte ikincisi o kayabileceğimiz yer. Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş, nefsine uymuş ve sınırları aşmış kişilere itaat etme. Yani biriyle konuşuyorsun, günlerce veya işte kaç zamandır tanışıksın, hiç Allah dediğini duymuyorsun. Hiç o tarakta bezi yok. Nefsine uymuş, hazlarının peşinde hedonistçe yaşıyor ve sınırları yok. Yani yapmayacağı şey yok. Sınır yok ne demek arkadaşlar? Haddi aşmak ne demek? Ya ben bunu yapamam kusura bakmayın. Ben kimsenin ekmeğiyle oynayamam. Ya da ne bileyim ben gözümle görmedim böyle bir şey söyleyemem demiyor bazıları arkadaşlar. Demiyor. Peki ben az örnek verdim siz onu genişletebilirsiniz. Her yere gidebilir bu insan ya ben oraya gitmem kusura bakmayın yani öyle bir yerde benim işim yok demiyor. Onun için biz ne diyoruz arkadaşlar? Daha altına inmeyeceğimiz bir en alt basamak olması lazım. Yani bu basamağın altına daha inmem, ben bunu yapmam diyeceğimiz şeyler olması lazım. Bu nerede bahsediliyor? Kehf suresinin 28. ayetinde. Bir de bu vela tutu ifadesi arkadaşlar, Kalem suresinin 10 ve 14. ayetleri arasında geçiyor. Orada çok insan tipi sayılıyor. Onları tek tek saysam bu başlığın altında 20 kişi toplanırdı. Yani 20 ayrı tip toplanırdı. İşte çok yemin edenler, aşağılık tabiatlı olanlar, herkeste kusur arayanlar sürekli, sürekli kusur arıyor. Her şeyden şikayetçi. Bazıları öyledir arkadaşlar. Yani korkarsınız nasılsın diye sormaya. Yani başlayacak gene, gece de şöyle oldu da, dizim de ağrıyor da, işte bilmem oğlan da böyle yaptı da falan. Hani hiçbir zaman elhamdülillah demiyor, şükretmiyor. Her şey kötü, her şey eksik, herkes yanlış. Dünyada herkes kötü, herkes e, yanlış yapıyor. Mesela böyle insanlar bunlara itaat etme diyor. E, orada sayılıyor. Kalem suresinin 10 ve 14. ayetleri arasına bakarsınız. Ben o bölümü özellikle öyle lise çağlarındaki gençlere e, eskiden daha çok giderdim gideceğim zaman o bölümü anlatmayı çok tercih ediyorum onlara. Çünkü arkadaşlar lise çağları kalıcı dostlukların kurulduğu çağlardır. Artık biz mesela çoğumuz ilkokuldaki arkadaşımızla görüşmüyoruz ama lise ve üniversitedeki arkadaşlarımızla hayat boyu artık görüşüyoruz. Bu kalıcı dostlukların oluştuğu çağda kimlere itaat etmemesi gerektiğini bilmesi kişinin önemli. Yani o dostları seçerken ve tabii atladığımız bir şey var, sormadınız. En hepsinden önemlisi sen bu kişilerden olma. Yani önce sen bunlardan olma, sonra da böyle insanların da peşinden gitme. Yine velat tutu denilen itaat etme denilen dördüncü tip arkadaşlar, nankör insanlar. Nankör insanlara da itaat etme. Günahkar ve nankör diye geçiyor İnsan Suresinin 24. ayet kelimesinde. Yüz çevir demiştik ya, arız an, uzaklaş, duruşunu ortaya koy, uzaklaş demek. Ee, sırt çevir, önemseme. Uzak dur demek. Bu da yedi tip insan için sayılıyor. Yani var ya arkadaşlar şu Kur'an bizi her konuda böyle detaylı çalışırsanız öyle uyarıyor ki kıyamet günü ya Rabbi ben bunu bilemedim, akıl edemedim, düşünemedim. İşte o insandan böyle bir zarar geleceğini nereden bilebilirdim mesela diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü hepsi sayılmış Hepsi sayılmış. İşte bu ariz an, uzak dur, sen kendi duruşunu ortaya koy ve uzaklaş dediği kimler arkadaşlar? Birincisi müşrikler. Hicr 94, El'am 106. Efendim? Müşrikler kimler arkadaşlar? Allah'a Allah inanıyor müşrikler, Allah ile arasında aracılar görüyor. Putları veya bir takım varlıkları da tanrısal güç görüyor. Bunlara müşrik denir. Ee, tabii en gözle görünür müşrikler bir putun karşısına geçip tapan. Totemleri olan, putları olan bunlar gözle görülür. Bir de arkadaşlar soyut şeylere tapanlar var. Mesela paraya tapan, mevkiye tapan, sevdiği kişiye tapan, mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Bir şir, neredeyse yani bir şirk ifadesidir. Ee, sevdiği kişiye tapan, çocuğuna tapan işte ne bileyim böyle insanlar var ee, Allah korusun. Ee, bunlar dediğim gibi para gibi, makam gibi soyut şeyler olabilir. Ee, mesela gençliğe tapıyor. Insanlar. Komik komik hallere sokuyor kendini. Hiç kışmayacak, hiç yaşlanmayacak, hiç bozulmayacak. Onun için ben artık insanların yaşını tahmin etmek için yüzlerine değil ellerine bakıyorum arkadaşlar. Ona göre. Çünkü ellere henüz estetik yapamıyorlar. E, niye? Çünkü e, o da mı var? Aman Allah ım. E böyle kalır. İş yapamaz. Yani ben de çok geride kalıyorum ya. Böyle şey hiç söylemiyorsunuz bana böyle şeyleri göz altları bilemiyorum artık. Neyse. Artık konuşamaz hale gelecek herhalde. Dili dolaşmaya başlayacak. O zaman anlayacağız. Aa yaşlanmış aslında falan diye. <gülüyor> o zaman anlayacağız. Neyse. Ee, Allah korusun. Buyurun. Biraz... Hı hı. Astrolojiye bağlayanlar. ben onu da tehlikeli buluyorum. Astrolojiyi arkadaşlar hepimiz konuşuyoruz artık o kadar gündemimize girdi ki yani. Ama tek belirleyici olarak görmeyi çok tehlikeli buluyorum. Yani o yıldız, sen doğduğunda yıldızın konumu senin bütün hayatını belirliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İnsanın hayatını belirleyen genetik kodları var, sosyal çevresi var, ailesinden getirdiği, aldığı terbiye var, yaşadığı devir yani siz mesela bu genlerle, bu aileyle 200 yıl önce doğsaydınız aynı kişi mi olacaktınız? Diyelim 200 yıl önce gene aynı yıldız sırasında, aynı burçta doğsaydınız. Ee, burçlar etkili olabilir bir şey diyemeyeceğim. Ama şöyle düşünüyorum o konuda. Yani bir insanın karakterini, ahlakını ve kaderini belirleyen faraza çoktur da bin tane faktör varsa... ...bir tanesi de burçlar olabilir. Tek başına her şeyi belirleyemez. E, kafirlere uzak durun, uzaklaşın diyor. Secde Suresi 28 ve 30. ayetler. Münafıklardan ayrışın. Bu arız antam anlamıyla ayrışmak demek arkadaşlar. Ayrış, onlara karışma demek. E, münafıklarla ilgili ayetler Nisa 61-63... Nisa 81, Tevbe 95. E, ayrış dediği bir başka grup, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşanlar. Kafasına göre Allah'ın ayetlerini yorumlayan, Allah'ın ayetleri hakkında kafasına göre konuşanlar. En'am 68. Cahiller, 5. grup. Ama cahil hangi anlamdadır Kur'an'da arkadaşlar? Defalarca konuştuk. Bilgisiz anlamında değil, diplomasız anlamında değil. Cahil nerede nasıl davranacağını bilmeyen demek. Nerede nasıl davranacağını bilmeyen, yersiz davranan. Yersiz şakalar yapar, yersiz utandırır, yersiz e, kaba saba konuşur, düşünmez kırıyor muyum, incitiyor muyum diye. Kendini bilmez densiz kişiler, cahiller. Araf 199. Altıncısı... Kur'an'a sırt çeviren ve bütün ilgisi bu dünya işlerine yönelik olan. Yani hep böyle giyim, kuşam, yeme, içme, gezme, tozma hep bunları konuşuyor. Hep, bunu, hep bu dünya. Dekorasyon, alım, satım, işte alışveriş hep bunlardan bahsediyor sadece. Bütün ilgisi bu dünya. Ee, çok acıklıdır onlar. Necim suresi 29'da geçiyor. Ve son olarak arkadaşlar ayrışmamız gereken kişiler... Boş işlerle uğraşanlar. Boş işi ben şöyle tarif ediyorum. Ne dünyaya faydası var ne ahirete. Hiçbir yere faydası yok. Bu da Kasas suresi 55. ayet. Altıncı grup fahverhum hani sakının, uyanık olun onlara karşı demiştik ya. İşte bunlardan birincisi Tegabun suresi 14. ayet ayette geçiyor. En yakınımızda beraber yaşadıklarımızın içinde düş, bize düşman olanlar. Beraber yaşadıklarının içinde sana düşman olanlar vardır diyordu ayet kelime. Onlara karşı uyanık ol ama affedici ol. Onlardan ayrıl demiyor, darıl demiyor. Bakın bu uzak durmanın hiçbiri arkadaşlar hangi kelimeyle geçerse geçsin Darıl anlamı içermez. Görüşme, konuşma, selam verme anlamı içermez. Yani mesafeyi ayarlama meselesi. Seni etkilemelerine izin verme. Senin hayatını yönlendirmelerine izin verme. Kendi hayatının sahibi ol. Kimlere yakın olacağını, kimler, kimlere akıl soracağını, kimleri kendine öncü ve rehber edineceğini bilinçli bir şekilde seç. Diyor. E, i̇kinci vahver, bu münafıklar arkadaşlar uyanık olmamız gereken. Münafik suresi 4. ayet. Üçüncüsü de ehli kitap. Ehli kitaba karşı da çok uyanık ol. Arkadaşlar bu ehli kitapla ilgili e, benim öyle çok yurtdışı tecrübem yok. E, birkaç tane toplantıya katıldım. Bir tanesi, e, bir tanesinde böyle bir aydınlanma yaşadım arkadaşlar. Londra'da London School of Economics var. Havalı olsun yani. Ben de oraya gittim. Orada bir çalıştaya katıldım zamanında arkadaşlar. Şimdi e, Batılılarla ortak bir çalışmayı orada ben e, gözlemledim. Arkadaşlar size güler yüz gösterirler. Son derece naziktirler. Hiç tartışma sırasında hiç seslerini yükseltmezler, kabalık yapmazlar. Yani yapmazlar. E, akademik bir ortamdı zaten. Ee, ama siz de zannedersiniz ki ay işte ne kadar güzel davrandı bana yani ikna oldu <gülüyor> hani benim anlattıklarımı kabul etti zannedersiniz hiçbirini de kabul etmemiştir arkadaşlar hiçbirini de kabul etmemiştir ee, biz genelde doğulular bütün duyguları yüzlerinden okunan işte böyle ...beğendiyse de çok belli... ...beğenmediyse de çok belli... ...hani bu çok iyi bir özellik değil... ...bu arada onu söyleyeyim... ...o yüzden mesela İran hükümdarlarının... ...yüzlerini boyadığını... ...öğrenmiştim... ...sonra onu bir romanda anladım... ...niye öyle olduğunu... ...yabancılarla görüşürken yüzlerini boyuyorlar... ...yüz ifadelerinden memnuniyeti... ...ya da gazabı belli olmasın diye... ...yani karşı taraf... ...onun yüzünü okuyamasın diye... Ama bu özellikle İngilizler arkadaşlar Poker Face denen yani böyle mimiksiz böyle mimiksiz duruyorlar. Siz zannediyorsunuz ki her şey yolunda işte. O senin o kuyunu da kazmış, senin işte ipini de çekmiş. Özellikle biz biliyorsunuz bizim için çok söylenir. Savaşta kazanan masada kaybeden bir millet olarak bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ehli kitaba karşı çok uyanık oluyor. Nazik olabilirler. Hatta size şunu söyleyeyim, şer yolunda olan birinin nazik olması onun tehlikesini kat kat artırır arkadaşlar. Bir arkadaşımın oğlu, arkadaşım ilahiyatçı, eşi ilahiyatçı, oğlu üniversite sınavına hazırlanıyor biraz. O sınav dönemi zor bir dönem gençler için. Ondan sonra otobüse binmiş, yanında böyle çok gran tuvalet, giyimli bir beyefendi, orta yaşın üstünde biraz yaşlıca bir beyefendi oturuyormuş otobüste. İşte bir selam vermiş çocuğa, hatırını sormuş falan. Ondan sonra o kadar güzel bir diyalog kurmuş ki çocukla, yani işte sınav dönemiye kendini iyi hissetmek için bak şunu yap, bunu yap, işte ne bileyim, şu o kadar da önemli değil, senin kendini iyi hissetmen, neler söylediyse artık tabii detayları bilmiyorum. Çocuk bayılmış adama. Ondan sonra çıkar ayrılırken artık biri inecek. Demiş ki ben Kadıköy'de falan kilisenin papazıyım. Her zaman beklerim demiş seni Her zaman beklerim. Ne zaman istersen ben sana vakit ayırırım demiş. Ya ve arkadaşımın oldu anne baba ilahiyatçı arkadaşlar. Gidesi gelmiş. Son hikayeyi bilmiyorum. Yani hikayenin sonunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani gidip görüşmek istiyormuş. Yani ilerletmek istiyormuş dostluğunu, yakınlığını. Elhasıl Ehli kitabın bu tutumları karşısında da dikkatli olmamızı tavsiye ediyor bize Kur'an-ı Kerim. Uyanık ol onlara karşı diyor. Fetevelle anhum, bağlılığını reddet. O kişiye bağlılığı reddet diyor. Bu da nerede geçiyor arkadaşlar? Hangi başlık altında? Müşfik ve kafirler için geçiyor. Saffat 174'te daha çok bu siyasi ilişkiler için arkadaşlar. Yani bir kafire Bağlı olmak, bir müşrike bağlı olmak, bir Müslüman topluluğun kabul edemeyeceği bir şey. Kabul etmemesi gereken bir şey. Saffat 174, 178, Zariyat 54, Kamer 6. Ama bu ayetler de hep Mekki ayetler. E, o açıdan tekrar bakmak lazım. E, toparlıyorum. Fehcür, hicret et. Ne demekti? Bedenen veya kalben. Daha evvel aranızda bağ bulunan birinden uzaklaş demek. Fehcür hicretten geliyor. Bunlardan birincisi arkadaşlar pislik. Verrucüze fehcür. Müddessir suresinin 5. ayetinde. O bölümü de okumanızı tavsiye ederim. Size ilk inen 5 sureyi burada anlatmıştım hatırlıyorum. Orada bunu da konuşmuştuk. Yani her türlü pislikten... E, bu pislik arkadaşlar elbisenizdeki pislik, görünür pislik, dağınıklık yani et, etrafımızın dağınıklığı olabileceği gibi insanın iç dünyasını kirleten ama bu konuda evhama kapılmayın, evham çok tehlikeli bir şeydir. İnsana sürekli azap çektiren, düşüncelerini kirleten düşünce ve duygular da e, bunun içine dahildir. Ve Müzdenmin suresinin 10. ayetinde müşriklerden uzaklaşıyor. Bu iki sureyi e, Peygamber Efendimiz'e vahyin ilk günlerinde inmesi ve onun bütün o peygamberlik vazifesini yaparken rehberlik etmesi açısından bu iki sureyi çok dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. 9. tabirimiz zer, ver ifadesiydi. Ver, terk etmek demek, ama yani bırakmak demek, bir şeyi değersiz görerek ona ilgi göstermemek demek. Yani bir değer verme, değer verme anlamında. Burada da arkadaşlar bakayım kaç tane grup geçiyor? Altı, altı grup geçiyor. Birincisi dinlerini hafife alanlar ve zevklerini din haline getirenler. Yani dinin emir ve yasaklarını, kurallarını, yaşamını, dinin bizden istediklerini hafife alıyor. Kendi zevklerini din gibi yaşıyor. En'am 70. Yahudiler, bunlara değer verme, uzaklaş. En'am 91. Her türlü şeytani propaganda yapanlar. Her türlü şeytani propaganda arkadaşlar. Bunun içine sabah birisi paylaşmış. Allah'ım nasıl şeytani müzikler var. Sözlerini dinlediğinizde gençler din, çok dinliyormuş rap tarzı. Ondan sonra di, diyorlarmış ki biz sözlerine kulak vermiyoruz işte ritmine bakıyoruz. Arkadaşlar kulak vermeyerek dinlemek daha tehlikelidir. Çünkü direkt şuur altına gider. Kulak vererek dinlersen ne diyor bu ya? Saçma dersin. Ama kulak vermediğinde dinliyorsun ama bir taraftan. O direkt şuur altına gider. Bütün bu şeytani propagandayı yapan haramlara, pisliklere, kötülüklere yani şarkı, yasaklanması lazım. Cinayeti teşvik ediyor, uyuşturucuyu teşvik ediyor, zinayı teşvik ediyor, şiddeti teşvik ediyor. Ee, dinlediğim kadarıyla yani. Bir dakika bile değildi dinlediğim kısım. Düşünün. Ee, dördüncüsü kafirler ve müşrikler. Bunlara da değer verme. Enam 137 Me'aric 42, Hecir 2 ve 3. ayetler, Zuhruf 83. ayet. Beşincisi, bunlar kayda olacak ya arkadaşlar, oradan alırsınız. Beşincisi, dinde gruplara ayrılıp parçalananlar. Benim cemaatim bir tek doğru, bir tek bizim yolumuz doğru, bir tek bizim mezhepimiz, siz hepiniz yanlışsınız diyenler, dini parçalayanlar. Bakın arkadaşlar burada tabii vakit ona kalmadı ama hızlıca söyleyeyim. Arkadaşlar cemaatleşme normaldir. Çünkü insanlar topluluk halinde yaşama ihtiyacındadır. Tarikat normaldir. İnsanların beraber ibadet etme, zikretme bir ihtiyacı vardır. Her türlü sosyal grup, arkadaşlar, klanlar, aşiretler bunlar hayatın bir gerçeğidir. Dinin eleştirdiği bir tek benimki doğru, hepiniz yanlışsınız. Ben en değerliyim falan yerliler, en değerli, en kıymetli geri kalan memleke, ha, o yerli misin, oradan adam çıkmaz. Mesela insanları böyle parçalamak, küçümsemek, değersizleştirmek, işte bunu kim yapıyorsa... Dinde gruplara ayrılıp parçalananları ver, terk et onları. Önem verme. Mü'minun suresi 51-54. ayetler. Bir de Araf suresinin 180. ayetinde Allah'ın isimlerini eğip bükenler. Esma-i istismar edenler arkadaşlar. Şu işim için şu esma, bu işim için bu esma. İsmimin esması yok bilmem ne esması böyle Allah'a haşayan Cenab-ı Hakk'a iş gördürmek için adeta bence kullananlar veya daha tehlikeli şeyler için kullananlar. Son olarak fasfah kelimesi vardı, safhadan geliyor. Bir aşamadan öbür aşamaya geçmek demiştik. Bir şeyin bir tarafından başka tarafına yönelmek demek. Müşrikler yine Hicr suresi 85. ayet, Yahudiler Maide suresi 13. ayet, haksız yere iftira atmış olan akrabalar. Nur suresi 22. ayet bunları da e, hayatının bir aşamasında geride bırak <gülüyor> diyor adeta Rabbimiz. İnşallah arkadaşlar takdir edersiniz ki her bir başlığın alt başlığı bir konferans konusu. Yani her biri bir çalışma konusu. Ama şöyle ne yapmış olduk bugün? Panoramik Kur'an turu. Yani panoramik bir tur yapmış olduk. Kur'an'da insanlarla ilişkilerimiz, haşa Rabbim bana kızmaz inşallah. İnsanlarla ilişkilerimiz konusunda dikkatli olmamız gereken kişiler kimler? Ve bunlara hangi yaklaşımda bulunacağız konusuna? Şöyle derli toplu bir şekilde bir şeyi de eksik çok fazla bırakmadım. Başlıklar halinde saymış oldum. Teşekkür ediyorum katılımla.